Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem Kardeşlerim, Kaside-i Hürde dersimizin inşallah bu akşam son dersi olacak, İkmal etmiş olacağız. Ee, onun yerine kaldığımız yerden tefsir derslerimize devam edeceğiz. Belki bu akşam biraz uzun olabilir ama Resulullah Aleyhisselamı anlatan İmam Busiri Hazretlerinin inşaat ettiği hastalara okununca Allah'ın inayetiyle Rabbimizin lutfuyla hastaların şifaya buldu, tabi Rabbimizin lutfuyla şifaya buldu. O kasideyi inşallah bu akşam ikmal etmeye çalışacağız. Kardeşlerim. İmam Buzeri son bölümlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatmak, onu övmek, kalem, lisan, satırlar, sadırlar ondan bahsediyor. Onunla nasıl şerefleniyorlar onu anlatmıştı. Ya Resulallah diyordu, ne zamandan beri kalemim, lisanım seni övüyor, seni anlatıyor Anladım ki onun ötesinde her şey boşmuş. Kelam israfıymış. Allah Teala bütün ihtiyaçlarımızı madde ve mana planında ya senin getirdiklerine teslim olarak gideriyor, buyruklarına ittiba edersek sıkıntıdan, kederden, gamdan kurtuluyoruz ya da ya Resulallah lisan seni övünce o mübarek adını yad edince o zaman yüreğimiz sanki semadan yağmur geliyor, yüreğimiz o yağmuru istikval ediyor, öyle rahatlıyoruz ey Allah'ın Resulü, Nebisi diyor. İmam Buzihri rahmetullahi aleyh. En son kardeşlerim 150. beyte gelmiştik. Diyordu ki 150. beyitte. Yani rahmet, bereket senin adını anınca ya Resulallah, Allah bize ulaşır, bize gelir. Öyle ki muhtaç bir adam var, bir el var, omuzdaripse senin sünnetinle amel eder ya da sana salatu selam getirir. Allahumma salli ve sellim der. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem lisanıyla, hem bütün gücüyle, takatiyle onun davasını teyit eder, lisanıyla onu anar, o zaman onun hayatı değişir. Bir alemden başka bir aleme intikal eder. Ben bunları yaşadım ya Allah der İmam Buzir Rahmetullahi Aleyh. Tıpkı yağmur nasıl yüksek yerlere vurunca, yağmur o yüksek yerlere, tepelere hayat veriyor, sizin adınız, Yağmur gibidir. Yüreklere düştüğü zaman, kulaklar salatu selam nidalarını duyduğu zaman, minarelerden salalar okunduğu zaman, insanlar, onlar ruhlarının kıyam ettiğine tanık olurlar, şahit olurlar. وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدَنْ تَرِبَتْ اِنَّ الْحَيَى يُمِّتُ الْأَزْهَارَ fil الْاُكُمِهِ وَلَنْ يَفُوْتَ الْغِينَةِ Yani faid olmaz elbette kolaylık, zenginlik. Yani anlamı, lazım manası ulaşır. Sizden, sizin canibinizden, tarafınızdan gelen o bolluk, zenginlik, rahmet, bereket, yeden teribet, iftakarat, muhtaç olan ele ulaşır ya Resulallah. innel haya <الْحَيَة> Nasıl ki o yağmur, Yumbitul azhara çiçekleri bitirir onlara hayat verir Fil ukumi ekeme yüksek yerler tepeler onun cemisi ukum tepelerdeki çiçeklere yağmur hayat verir sizin adınız da öyle anıldığı zaman insanlar rahatlarlar yağmur yağmayınca çiçekler kurur ağaçlar kurur İnsanlar hasat yapamazlar, kıtlık olur kuraklıkla beraber, kıtlık olur ya Resulallah. Fakat yağmur yağarsa, su varsa, orada hayat vardır. Hem çiçekler açar, hem ağaçlar meyveye durur, hem insanlar ektiklerinin şu kadar fazlasını alırlar. Ya Resulallah, sizin mübarek adınız, anıldığı zaman, müminler, müslümanlar, salatu selam getirirler. İşte o an, Yağmur yağınca nasıl toprak yeşeriyorsa, adınız anılınca yürekler yeşerir ya Resulallah. Delikanlılar, onların yüreğinde hafakanlar var. Eğlence merkezlerinde, sosyal medyada, ahlaksız suretler, şekiller, kadınlar, videolar, onlar onları isyana, Allah'a isyana, tuğyana çağırıyorlar. Sonrasında acılar var sonrasında ızdırap var, sonrasında elem var, gözler günaha dalacak, kulaklar günaha batacaklar, yürek acıyacak. Elem, ızdırap, onları denizdeki o dalgalar gibi, gemiyi kuşattığı gibi dalgalar, onları kuşatacak, sonrasında felaket, o anofora düşecekler, fuhşiyat onları çekecek. Ama onları, Mus'abları, Enesleri, Saatleri kurtardığın gibi sen kurtarırsın ya Resulallah. Bunu ancak senin yolun, senin buyruğun, senin esasların yapar. Adın anıldığı zaman onlar bir alemden başka bir aleme, başka bir dünyaya intikal ederler. El, lisan senin adını anmıyorsa, hadis-i şerifleri okumuyorsa, getirdiğin, bildirdiğin, duyurduğun ayet kelimelerden kerimelerden şu diller, lisanlar mahrumsa o diller kurur Ya Resulallah, kurur. O diller diken gibi olur. Nasıl? insanlar ellerini dikene tutunca kanar, acı çekerler, elem vardır. Dikene tutamazsınız, elinize alamazsınız. Eğer bir lisanda, eğer bir yürekte, siz yoksanız ya Resulallah, o yürek ifsad eder, o yürek cümleler terkip edince, ağızlardan dikenli cümleler çıkar. Bakın şimdi gazetelere, bakın medyaya, bakın sosyal medyaya, orada küfürler, orada asla ağza anlamayacak ifadeler, buhtanlar, yalanlar, tuyanlar. bunların hayatında sen, yoksun ya Resulallah onun için o ifadeler diken gibi yürekleri kanatır ya Resulallah göz oradaki suretlere bir bakınca evinden, eşinden, ailesinden uzaklaşır adamlar oradaki o kötü kadınları görürler onların yalanları, onların tuhyanları onlar uzaklaşırlar evlerinden bekleyen çocuklar, bekleyen yavrular var Akşama kadar kazanırlar, sonra o kadınlarla beraber çocukların parasını evde bekleyen eşin nafakasını onlara harcarlar. Neden bütün bunlar olur ya Resulallah? Siz yoksunuz, siz olmayınca yürekler fesat, tuyan fuhuş üretir. Akıllar durur, eğer siz bir akılda yoksanız o akıllar. Yük mesafeleri aşarlar, kat ederler, mühendis olurlar. En son ulaştığı noktada onlar atom bombaları yaparlar. Ya Resulallah, Sultan Fatih gibi gemiler karadan yürüsün, kan dökülmeden o şehir alınsın, o irade onlarda yok ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam, nerede yoksa orada acı var, orada kan Orada gözyaşı var. Orada çocuklar babalarını öldüren kurşunların kovanlarıyla oynarlar. Bilmezler. Masum onlar. Bu kurşunlar, bu boş kovanlar babalarının katili. Bir tarafta eğlenenler. Çocuklarına ne alacaklar diye şaşıran aileler var. O eğlence merkezine götür, götürsem, Buraya götürsem, şuraya götürsem, şu marka, o marka, bu marka alsam diye anneler, babalar onu düşünüyorlar. Yarın ne alsam, sonraki gün ne alsam diye sonra gardılabından evseler çöpe gidiyorlar ya da başka yerlere gönderiyorlar. Ama öte tarafta çocuklar oyuncak bulamazlar, babalarının katili boş kovanlarla onlarla oynarlar bu dünyayı ya Resulullah Aleyhisselam değiştirecek ya da bu dünya bu felakette daha uzun zamanlar kalacak Resulullah Aleyhisselam değiştirecek öğrencileriyle, talebeleriyle, Osman Gazi ile değişme sürecini başlattığı gibi Ertuğrul Gazi ile, Tuğrul Bey ile, Aslanla, ile Sultan Salahaddin Eyyubi ile nasıl dünyaya müdahale ettiler? on öğrencileri, Kur'an Hakimi okuyan öğrencileri, Sünnet-i Seniye'yi tanıyan öğrencileri, Peygamber Aleyhisselam'ın bildirdikleri, Kur'an'la bildirdikleri, Sünnet'le bildirdiklerinin dışında esas kabul etmeyen öğrencileri, gelecekle, Onlardan öncekiler dünyayı nasıl değiştirdilerse Allah'ın inayetiyle yeniden bu dünyayı değiştirecekler. Sadece birlerinin çocukları değil, sadece burjuvanın çocukları değil, sadece katillerin çocukları değil. O zaman mazlumların, muzdariplerin, mağlup olanların, onların çocukları, onların yüzleri de gülecek Allah'ın inayetiyle. Tarihte biz bunu nasıl yaptıysa yeniden yapacağız. Mekke-i Mükerreme'ye Peygamber aleyhisselam girerken ona inanmayan kadınlar da onu karşılamak için kız çocuklarını almışlar, saçlarını taramışlar, onlar da bekliyorlardı, biliyorlardı ki Muhammed Aleyhisselam geliyor, bundan sonra zulüm yok, bundan sonra babalar annelerin elinden kız çocuklarını alıp, çöle çıkarıp diri diri gömemeyecekler, ölüm kuyularını atamayacaklar. Eğer biz Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerini, söylediklerini, bildirdiklerini bu dünyayı anlatabilirsek, Birleri şu ezilmişlik psikolojisinden kurtulursa, Resulullah aleyhisselama ittiba ederse, sarhoşların kusmuklarında medeniyet arayan o adamlar, o sefiller, Resulullah aleyhisselama aiddet iddiasında olan zavallılar, Solom Gomorre, uyganlığında çare yok, onlar ancak yeryüzüne acı ve ızdırap getirirler, bunu yüksek sesle ilan eder, yerine alternatif olarak İslam'ı topluma deklare eder, bildirir, duyururlarsa göreceksiniz Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye girerken henüz ona inanmayan kadınlar nasıl seviniyorlar onu karşılıyorlardı nasıl Sultan Fatih'i karşıladılar ellerinde çiçek olduğu halde Sultan Fatih'i istikbal ediyorlar. Zannettiler ki, önde yürüyen Akşemseddin Hazretleri, Fatih o, çiçeği ona getirdiler. O dedi ki, ben değilim, Fatih arkada ona gidin. Sultan Fatih'e gittiler, buyurdu ki, evet Muhammed Fatih, ben olsam da, hocam Akşemseddin Hazretleri beni bugüne hazırlayan odur, Çiçekleri ona götürün, ona takdim edin. Öyle karşılamışlardı Sultan Fatih'i, Akşemseddin'i, İstanbul'a girerken Bizans'ın kızları. Kardeşlerim, İslamiyet'i anlatabilirsek, eğitim esaslarını kilise eğitiminden, batıdan değil de Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerin ihtiva eden Buhari'den, Müslim'den çıkarabilirsek, Göreceksiniz. İnsanların İslam'a, imana bakışı bir anda değişecek. Bir anda değişecek. Ama maalesef o noktada hala muşahhas adımları atacak fikir ilim adamlarını insanlar sahnede göremiyorlar. Kardeşlerim, devam ediyor İmam Buzir Rahmetullah Aleyh buyuruyor ki Ya Resulallah, ben seni anlatıyorum, övüyorum hakikatlerini insanlara arz ediyorum. Fakat bunu dünyalıklar temin edebilmek için yapmıyorum. Hanlarım, hanumanların olsun diye yapmıyorum. Bütün evler, saraylar, onlar da taştan, topraktan yapılır. Ölünce dünyada kalırlar, siz gidersiniz. Ben bunun için yapmıyorum ya Resulallah. Ben şefaatine talibim, sünnetine talibim yoluna talibim. Onun için seni anlatıyorum. Ey Allah'ın Nebisi diyor ve buyuruyor ki: "Velem urid zahratad dunya allati iqtatafat yada zuheyrin bima asna ala halimi. Velem urid zahratad dunya." Ben dünyanın çiçeği, süsü onun peşinde değilim. Böyle bir davam olmadı. Böyle bir gaye peşinde koşmadım. اَلَّت۪ي اِقْتَدَفَتْ يَدَى زُهَيْرٍ Züheyr muallakadu seba şairlerinden Arap'ın büyük şairlerinden birisi i̇bn e, Ebi Sulma adı kardeşlerim yani o Züheyr'in elinin kopardığı gibi hasat ettiği gibi böyle benim bir o dünya nimetleri derdim davam yok ki ne karşılığında Züheyr ya da İbnu Ebi Sulma bunları alırdı. Bima'esna ala herimi. Gatafan kabilesinin sultanı, meleki var. Onu anlatır, onu över. Bu İbnu Ebi Sulma ona hediyeler verir, saraylar verir. Yani böyledir dünya. Sultanlar var. Onların erbabı kalemi vardır. Kim iyi överse onlar daha yakın olurlar. Yani böyle adamlar vardı diyor. E, Gatafan Meliki'nin etrafında onlardan bir tanesi i̇bn ebi Ebi'l-Sulma' idi yazar çizer çok güzel överdi onu anlatırdı hatası yok bir adam gibi sena ederdi o da elbiseler, cariyeler neler neler hanlar hanumanlar verirdi tabi İslam'dan önce olan bir hadiseyi anlatıyor ama benim böyle han hanuman talebim yok ya Resulallah ben Yoluna talibim. Ben sünnetine talibim. Ben senin gibi bir namaz kılabilmenin peşindeyim. Oruç tutarken nasıl hazalıyordun ya ya Resulallah? İşte öyle oruç tutabilir miyim? Senin haccın vardı ya Resulallah. Arafat'tan Müzdelife'ye yürüyüşün, sonra Müzdelife'deki vakfen, oradan Mina'ya gelişin, şeytanı taşlaman Orada kurbanın, orada tıraşın, oradan kabe Muazzama'ya yürüyüşün, Arafat'taki o manzarayı canlandırış halin, cennete yürüyüşün gibiydi. Hac yaparken o hazzı yaşayabilir miyim? Secdeye varırdın, mübarek başını koyardın. Sanki tencere kaynıyor gibi o halde sesler gelirdi, sadrında hafakanlar var, Öyle namaz kılardın ey Allah'ın Resulü, öyle namaz kılabilir miyim? İşte ben onlara talibim. Bunun ötesinde neler varsa onlar dünyada bulabilirim. Şimdi birisini övüyorsunuz, met ediyorsunuz. Karşılığında hissediyorlar ki şu makama gel, bu makama gel. Olmamış şeyleri oldu gibi anlatıyorsunuz. Sürekli övüyorsunuz, yani aslında arkadaş kimdir? ke men sadakak, la men sadakak. Seni her meselede yanlış bile olsa, tasdik eden kişi senin arkadaşın değil. Arkadaş sana doğru söylüyor, bak bu yanlış. Böyle giderse iflas edeceksin. Böyle giderse kaybedeceksin. Böyle giderse bu ev yıkılacak. Sana diyor, uyarıyor seni. Bak bu bina böyle yan. ''Bu bina böyle olmaz, kurulmaz, devridir ya da yetkililer gelir, bu binaya ruhsat vermezler yapma'' diyen adam ''Senin arkadaşın ama yan eğri olduğunu biliyor, yap falan.'' diyor, ''Devam et.'' diyor. Bu adam sana ihanet ediyor. İşte böyle amirlerin, zenginlerin etrafında mücamele memurları vardır. Sürekli onları överler, sürekli sena ederler, onlarda da dünyalık verirler. Benim böyle bir derdim yok ya Resulallah, neden yok? Çünkü onlar ev verirler, onlar araba verirler, peki o ev nedir? Topraktan, taştan yapılır. Çalışırsam ben de taş toprak alırım, bir ev yaparım ya Resulallah. Ben de o arabalar demirden yapılır, çalışırım ben de üç beş kuruş biriktirir. Onları alabilirim ama senin sünnetine bağlanmaz. Kur'an hakime ittiba etmez, yolunun büyüklüğünü idrak etmekten mahrum olursam, o zaman dünyada da, ahirette de nefsime, Allah'ın azabına ben mahkum olurum ya Resulallah diyor İmam Buzili kardeşlerim. Biz diyor, bu kapıya dünyalık temin etmek için gelmedik. Biz neden Orada Resulullah Aleyhisselam babu selamlan girip de Muaceh-i Şerife doğru ilerlerken orası sanki cennetin kapısı, cennetin kapısının önünde insanlar bekleyecekler sonra kapı açılacak. Orasında Osmanlı yaparken cennet kapısı tabii hiçbir şey ona benzemez ama sanki böyle bir tasavvur vardı. Böyle seher vakti açılırdı Osmanlı zamanı insanlar beklerler. Yasıdan bir vakit sonra kapanır, sonra açılırdı. Oradan babu selama Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna muacehi şerife gelir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i selamlarlardı. Biz bu kapının dibinde dünyalık için beklemedik. Yüreğimiz daralır, evimizde sıkıntılar var. Hadislerini okuruz. Getirdiğin ayetleri okuruz ya da kabr şerifin karşısında durur. ''Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah'' deriz. Sanki bir el kalbimizde ne kadar acılar varsa çeker alır ya Resulallah. Söz veririz. Bundan sonra bu gözler, ahlaksızlığı, fuhşiyatı eve taşıyan o ekranlara, o kanallara bakmayacak diye söz veririz. O hayat değişir. O zaman biz ayrı bir insan olarak sanki yeniden doğarız Ya Resulallah. Mana planında senin yoluna, senin davana varisiz. Ama orada yürürken bir anda madde filanda da büyük lütuflara nail olduğumuzu görürüz. Osmanlı, ondan önce Selçuklu, ecdadımız, sahabe-i kiram anhüm, onlar peygamber aleyhissalatu vesselam'a dünyalıkları, daha çok olsun diye ittiba etmediler. Dünyada adalet olsun, ahiretlerini kurtarsınlar, onun için geldiler, onun için İslam'a nefer oldular, emir eri oldular sen buyur Ya Resulallah dediler o talimatları biz hayata taşıyacağız sana söz veriyoruz Ey Allah'ın Nebisi dediler bu yolda bizim için en aziz varlık olan canımızı bile feda etmeye hazırız Ya Resulallah dediler öldükten sonra ruhumuzla davanı yolunu korumaya dair sana söz veriyoruz Ey Allah'ın Nebisi dediler Sonra velakade ketebuna fi zebur <gülüyor> min ba'de zikre arda salihun Allahu azza ve celle vaad ettiği gibi dünyada onlara büyük iktidar verdi güç verdi kuvvet verdi dünyanın en muhteşem devletleri oldular eğer biz efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram hazaratı gibi ittiba edersek Sadece bir derdimiz var, bir davamız var. Ashab-ı kirama benzeyebilmek, onların izinde yürümek, önce kendimizi sonra etrafımızdakileri aydınlatabilmek, İslam'ın bereketini onlara taşıyabilmek. Eğer bu olursa sahabe-i kiram madde planında manada yürürken maddede büyük devletlere nasıl nail olduysa Allah Azze ve Celle bizi de olkıt asını buradan başlayarak bütün a İslam'ı yeniden maddi planda iktidara taşıyacak Eğer mana planda Rasullah'a Sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibamız olursa ümmetin yürüyüşüne hiçbir güç asla engel olamayacak kardeşlerim 152 Beyit diyor ki ya akramal halki. Mali men aluzu bihi siwaaka 'inda hululil hadisil amemi. Ya akramal halqi Rasulallahi salallahu aleyhi ve hitap ediyor. Ey mahlukatın en şereflisi, keremi, cömertliği en yüce olanı, insanlar kurtulsun diye kendini feda eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sende öyle bir merhamet, öyle bir kerem var ki insanlar kendileri için uğraşırlar dertleri kendileri, davaları kendileri, hatta birisi öldüğü zaman onun arkasında ağlayanlara bakın. Yani bir çocuk ağlar babasının ardından, baba beni bıraktın nereye gidiyorsun der. Öteki der ki, şu kadar yetim çocuk kaldı. Anne der ki, evladım şimdi kim gelecek, benim kapımı açacak, benim ihtiyaçlarımı kim giderecek. Yani elbette hepsinin yüreği yanıyor ama herkes, kendi zaviyesinden bakıyor anne kendi zaviyesinden kadın bu yaşta dul kaldım diyor kendi zaviyesinden çocuk artık yetimim diyor kendi zaviyesinden bakıyor kimse ölenin dünyasından bakmıyor şöyle demiyor genç yaşta gittin namazlarda eksiklerin vardı oruçlarda kusurların vardı mahşerde cevabı nasıl vereceksin evladım diye ağlamıyor anne Kadın eşi için Sırat Köprüsü'nde nasıl geçeceksin? Hani şurada günahlar, şurada şunlar, bunlar vardı. Bunların hesabını Rabbime nasıl vereceksin diye öyle ağlanmıyor. Aslında herkes kendini düşünüyor. Elbette yüreklerde yangın var, acı var. Ama merkezde ölenin yakınları bile merkeze kendilerini koyuyorlar. Ya Allah Resulü Aleyhisselam, insanlar kurtulsun diye dikenli yollarda yürüyen Peygamber Aleyhisselam, Taif'e giden, taşlanan, ayağa kalkan, yürüyen, yine o kanlı ayakları hedef alınan, taşlanan, ellerini kaldıran, kendini taşlayanlara Mehdi kavmi fe innehum la ya'lemûn Bunlar bilmiyorlar Ya Rabbi, bilseler de böyle yapmazlar beni taşlamazlardı Allah'ım diye onların hidayeti için dua eden peygamber, kardeşlerim yeryüzünde insanlığın kurtuluşu için kendini feda eden peygamberler ya da onların yolunda yürüyen büyük velilerden daha önde olabilecek adamlar var mıdır? Gösterebilir misiniz? O halde İmam Bu i Rahmetullahi Aleyh ona dönüyor. Efendimiz aleyhisselama hitap ediyor. Ya ekrem el ey mahlukatın en cömerti en onurlusu mali men eluzü <eludhu> bihi ben için senden başka sivake, sığınak yok beşer falan da senden başka sığınak yok ya resulullah beşer falan da yok ind hululil <mali> hadisil ammi yani o ölüm geldiğinde Piyamet olduğunda mahşer günü herkes nefsi nefsi diye kendi derdine düştüğü an benim için senden başka beşer planda sığınak yok ya Resulallah. O yolu bize sen gösterdin. Cennetin yolunu bize sen işaret ettin ey Allah'ın nebisi. Bana imdad eder misin? Bana Allah'ın inayetiyle. Allah Teala'nın lütfuyla müsaadesiyle o gün maşer günü peygamberler bile nefsi nefsi diyecekler. İnsanlar onlara gidince onlar kendi derdine düşecek. O şuna git, şuna git. En son Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelecekler. Allah Resulü Aleyhisselam ümmetini o an şefaat edecek. Yama yfirul marumin ahi. Yani kişi kardeşinden kaçıyor annesinden kaçıyor. Yavmayı firrul mer'um ahi ve ummihi ve Annesinden babasından kaçıyor. Anne de çocuğundan. Anne çocuğundan kaçar mı? Şurada bir ateş olsa, içeride çocuk var. İtfaiye elemanları oraya giremiyorlar. O öyle bir hal var. Anne koşsa, içeride çocuk var. Bakmaz. Ateşin içine girer. Eğer kendini kurtaramıyorsa yavruyu dışarıya atar. Anne bunu yapar ama mahşerde, kıyametin o dehşetli anında anneler bile yavrularından firar edecek. O an Hz. Muhammed Aleyhisselam, Allah Teala'nın müsaadesiyle, inayetiyle يَوْمَ اِذِلَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Tabii ki Allah Teala müsaade edecek, razı olacak, kime şefaat edileceğini Rabbim belirleyecek. O an Allah Resulü Aleyhisselam'dan İmam Buzi Rahmetullahi Aleyh beni de unutmasan ya Resulallah ümmet kadronunda orada bir yerde dursam layık olmasam da beni o şefaat edilenler listesine alsan ey Allah'ın Nebisi rahmetine, lütfuna o gün muhtaçız diyor İmam Buzi Rahmetullahi Aleyh kardeşlerim ya akramal halki mali men aluz bihi siwak senden başka sığınamız yok derken senin getirdiklerinden bildirdiklerinden duyurduklarından İslam'dan başka bizi kurtaracak bir liman yok ya Allah. hangi ideolojiye hangi sisteme hangi sözleşmeye gitsek orada dünyada felaket ahirette cehennem Allah'ın azabı var ya Resulallah. Senden başka sığınağımız beşer planında yok ey Allah'ın nebisi. Kardeşlerim var mı? Hangi sistem ümmeti selamete taşıdı? Osmanlı İslam devletinden sonra Müslümanların yüzü güldü mü? Sanki dün işgal edildik. Dün o acılar vardı. Sürekli vuruyorlar, sürekli öldürüyorlar, katlediyorlar. Müslümanlar cenazelerini kaldırırken yine vurgunluyor. Yani o kadara bile müsaade etmiyorlar. O kadar acı var. Doğu Türkistan'la bir eve geliyorlar, bir oğlu alıyorlar, onu öldürüyorlar, katlediyorlar, şehit ediyorlar. Anne onun, acısıyla meşgul olurken yüreği evladına yanarken geliyorlar diğer evladını alıyorlar onu öldürüyorlar onun da kurşun parasını yine yüreği yanık o anadan alıyorlar tarih böyle bir zulüm böyle bir ihanet görmedi görüyorsunuz Mısır'da başka yerlerde idam kararları diyordu ya o gençlerden birisi bana verdikleri eritriği Kahire'ye verselerdi şu şehre yeterdi. Milyonluk şehre yeterdi. O acıları bu asırda Müslümanlar hala tadıyorlar. O acıyı hala yaşıyorlar. Osmanlı-İslam devleti dağıldıktan sonra Müslümanların yüzü gülmedi. Neden? Başka ideologyalar, başka sistemler, rejimler. Müslümanlar oralarda çare aradılar. Evler de gitti, cemiyette dağıldı. Kardeşlerim, 153 Elli üçüncü video. Velen yadıka Rasulullah Jahu Kabi, İdeal Kereyim Tegalla Bismi Mantakmi, ya Rasulullah diyor. Velen yadıka, yani dar olmaz elbette. Ya Rasulullah, orada ni de mazuf. Ey Allahın Rasulu. Velen yadıka Jahu Kabi, yani senin bana şefaat etmen bana şefaat ettiğinden dolayı sen o makamın daralmaz. Sen bana da yüzlere, binlere, milyonlara şefaat edebilirsin ey Allah'ın Nebisi. İdel الْكَر۪يمُ تَجَلَّ بِسْمِ مُنْ Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ Muntakim ismiyle tecelli ettiğinde zalimlere, katillere, facillere, Allah Azze ve Celle Muntakim adıyla tecelli edip esetler, Sisi'ler, Çin'deki katiller, Amerika'daki, Rusya'daki, İsrail'deki haydutlar, onlar gelsinler. İnna Allah Azizunuz intikam. Allah Teala dünya imtihan mahalliydi geçici bir süre izin vermişti, iradeniz vardı, zulmettiniz, şimdi gelin bakalım diye muntakim ismiyle tecelli edip onlara cezalarını verirken o gün Ya Resulallah bana şefaat etmek size zor gelmez, o makamdasın, şefaat makamı mahmuttasın, bana da ümmetinden milyonlara 100 milyonlara şefaat etmek sana zor gelmez. Ben de Allah'ın inayetiyle şefaat ettiğin bahtiyar müminler kadrosuna al ey Allah'ın nebisi. Fe inne min judika ed-dunya ve darataha ve min ulumika ilme'l-levh ve'l-qalam fe inne min judik senin kereminden senin cömertliğinden, senin lütfundandır ya Resulallah. Dünya <gülüyor> وَدَرَّتَهَا Dünya da onun kuması olan ahirette. Dünyayı metedersen ahiret daralır. Ahireti methedince, ahireti memnun edince o zaman dünya sana küser kardeşlerim. Bize dünyada nasıl hakim oluruz, sultan oluruz, onun yolunu gösteren de sensin ey Allah'ın nebisi. Öyle değil mi? Osman gazilerin önünde Kur'an-ı Kerim yok muydu? Torul beylerin önünde Kur'an-ı Kerim yok muydu? Onlar Kur'an'la dünyaya hakim oldular. Sonra Kur'an'ı kapatacağız dediler. Kadını açacağız dediler. Avrupa'ya kuyruk oldular. Esaretimiz hala devam ediyor. O halde dünyada Kerem o da senden. Çünkü Kur'an'ı getirdin ve darataha ahirette şefaat de senin keremin ya resulallah ve min ulumike ilmü'l levh ve'l kalem de olabilir. Biz ilmedi okuyalım atıf olsun. Ve min yani ilmü'l levh ve'l kalem o levh mahfuz ilmi, kalemin ilmi hep senin ilmindendir. Yani ya resulallah bunları sen bize haber verdin o gayb aleminden Kur'an-ı Kerim bize sen getirdin, levh-i mahfuzdan bir şeyler biliyorsa, Kur'an-ı Kerim oradan bize bir şeyleri bildirdiyse, bütün bunlar senin vasıtanla oldu ya Resulallah ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ تِلْكَ <gülüyor> مِنْ Kur'an-ı Kerim'de anlatılan meseleler hep gaybın bilgileri bunları bize getiren bildiren sensin ey Allah'ın nebisi diyor İmam Bu rahmetullahi aleyh, Efendimiz aleyhisselamdan şefaat istiyor. Dünyada bize hidayetin yolunu sen gösterdin. وَإِنَّكَ لَتَهْد۪ي اِلٰى صِرَاطِ مُسْتَق۪يمِ İslam, iman, izzet, iffet yolu burası dedin. Sen işaret ettin. Ama inneke lâ men ahbabte. Dilediğini o hidayeti zorla sokamazsın. Amcası Müslüman olmadı. Ama işaret edersin. İşaret ettin, biz de izlerinde geliyoruz. Bütün bu bilgileri bize sen ulaştırdın ey Allah'ın Nebisi. Bu noktada ne acılara, ne ızdıraplara göğüs gerdin. ya nefsu لَا تَقْنَد۪ي مِنْ زَلَّتٍ عَظُمَتْ اِنَّ الْكَبَائِرَى فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمِي Ya nefs, ey nefsim diyor kene hitap ediyor. La takne di min zelletin adume. Böyle büyüyen o günahtan dolayı zelleden dolayı umutsuz olma. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki la takne duume rahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmetinde umutsuz olmayın. Innell kabahirafil gufran. O büyüttüğün gözünde büyüttüğün günahlar Allah Teala'nın yani Ğaffarü zunub olan Allah'ın katında kelleme mi küçük günahlar gibidir. Onun için e, Kur'an-ı Kerim günaha dalanlara, batanlara la taknedu du'mir rahmetillah. Gelin Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. O rahmet sizi de içine alır, kuşatır. La'alla rahmet Rabbi hinen yaqsmuha te'ti ala hasabil isyan fil qismi yani ne olaydı diyor lahal la rahmeti rabbi umulur ki rabbimin rahmeti haina yaqsimuha onu taksim ettiği zaman te'ti ala hasabil isyanin miqyasına göre gelir fil qismi o taksimatlar olduğu zaman yani böyle çok günah işlediyse imanın var, belli amellerinde varsa baktın ki rahmet geliyor o bütün yanlışları senden Allah'ın rahmeti temizliyor. Buyuruyor ya Rabbim ve rahmeti sehat kulle şey. Rahmetim her şeyi kuşattı, her şeyi içine aldı. Biz de o rahmetin kucağındayız affımızı, mağfiretimizi Rabbimize niyaz ediyoruz. Sen bize şefaatçi olur musun? Ya Resulallah, Ya Rabbi, Vecal racai gayra mun'akisin, Ledeike, Vecal, Hisabi gayra mun'harimi, Ya Rabbi, Ey Rabbim, Mürebbim olan Allah'ım, Vecal racai, Benim umudumu, ''Benim temennimi, benim arzumu gayra mun'akisin ledeyke'' ''Mahşer günü tersine çevirme ya Rabbi, ben cenneti umuyorum, cemalini niyaz ediyorum, Resulullah aleyhisselamın şefaatine talibim, beni mahşer günü rahmeti umarken şefate talip olduğum an, rahmetten mahrum bir halde, şefaatten mahrum bir halde cennete sevk etme ya Rabbi وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا mujrimun <الْمُجْرِمُونَ> ayeti kelimesi tecelli ettiğinde beni Resulullah Aleyhisselam'ın ham sancağı altında orada bir yerde haşreyle Allah'ım وَجْعَلْ حِسَابِ غَيْرَ مُنْ خَرِمِ Lütfundan, rahmetinden benim o hüsnü zanlımı koparma ey Allah'ım diyor. "Veltuf bihabdike fid-darayn. İnne lehu sabran meta telqahu'l-ahvalu yanhazimi." Valtuf lutfet. Yani bana ihsanda bulunun bihabdike kuluna fid-darayni. Dünya ve ahirette bana lutfunla muamelede bulun. Niçin inne lehu sabran. Bu kulunun öyle zayıf bir sabrı var ki meta telkahul ahval ne zaman acılarla ızdıraplar canını sıkan şeylerle karşılaşırsa yen hezimi yıkılır dağılır böyle dağ gibi duramaz. Yıkılan bir halim var. Ben mahşer günü bu amellerinle huzuruna gelemem. Lütfuna talibim ya Rabbi. Lütfet lütuf Kardeşlerim bu lütuf çok geniştir, Allah Teala'nın bize lütfuna iki örnek, iki misal vereyim. Birincisi Rabbim amellerimizin akıbetini, hayatımızın sonunu mübhem bıraktı. Cennetlik mi yoksa cehennemlik miyiz Allah muhafaza buyursun, bilmiyoruz. Eğer birisi cennetlik olduğunu bilmiş olsa, yani Rabbim bize lütfedip bunu gizlemese, Adam nasıl olsa cennetliyim diye amel etmez, sabah namazına kalkmaz. Eğer kesin cehennemlik bu adam, o da bilmiş olsa bunu, o zaman Allah Teala'ya secde etmez. Nasıl olsa cehennemlik olduk diye bir daha başını secdeye koymaz. Ya da Rabbim bize lütf ediyor, ömürlerimizi gizliyor bizden. Ne kadar dünyada yaşayacağız? Eğer insan ecelini bilmiş olsa, Falan tarih öleceksin. Bir ay kaldı. Ne olur? Evde matem olur. Kimse yemek yiyemez. Sen sofraya oturamazsın. Hiçbir işle meşgul olamazsın. Hani ağır hasta birisi var. Doktor diyor ki, şu kadar yaşar, bu kadar yaşar. Onun morali, tabii ömürleri Allah Teala bilir. Ailedeki insanların konumu nasıl olur? Niçin Rabbim lütfedip de ömürlerimizi ecellerimizi gizledi. Yok eğer ecelini biliyorsun 80 sonra sonra öleceksin o zaman çok uzak deyip adam ibadetten uzak durur. Peki ve li suhbi salat minke daimetin alen nebiyyi bi mun hellin ve mun ya Rabbi o rahmet bulutlarına müsaade buyur zatından tarafından gelen su sahab kelimesinin çoğulu rahmet bulutlarına izin ver ki daimi olan o bulutlara peygamber aleyhisselamın üzerine boşalan o rahmet bulutlarına müsaade et bimunhellin böyle saana saana güğüm böyle güğüm çevrilir nasıl su boşalırsa Öyle salat selamlar Resulullah Aleyhisselam'a gelsin, ulaşsın. Umun secimi böyle normal akar bir şekilde ya da böyle gün boşalır gibi müsaade buyur. Rahmet bulutları salat selamları Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a taşısın, ona bizden ulaştırsın. Ne zamana kadar salat selamlar ona gitsin, rahmet ona ulaşsın Bizden, bizden selam gitsin, bizden salat gitsin Hazret Muhammed Ali ne zamana kadar? Ma <mâ> rannhat azbat il ban riḥu sabah, wa atrub al-ʿĪsahād al-ʿĪsī bil naghmi. Ta ki ma masrriya wukitīya. Ma rannhat azbat il ban. Ban ağacının o dalları. E, n -rih sabah. sabah rüzgarı böyle meylettirdiği sağa sola böyle sabah rüzgarı güneşin doğduğu yerden gelir oradan doğru gelir eser bu ban ağacına vurup da onun yapraklarını dallarını salladığı müddetçe ve atrabelle ise ise böyle beyaz kırmızıya yakın deme demek onu da Hadi el yani o güzel e, efendim şiirler söyleyip bin nagami namesiyle sesiyle o deveyi coşturan o hadiler o develeri coşturduğu müddetçe sabah rüzgari esip de ban ağacının dallarını sağa sola meyl ettirdiği müddetçe hep o sanak sanak rahmetler Peygamber aleyhisselamın üzerine boşalsın. Ona kıyamete kadar salat olsun, selam olsun Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Hem öyle salatlar ki yağmurlar gibi, nehirler gibi ona ümmetinden salatlar, ona selamlar ulaşsın İnne <gülüyor> Allahe ve melâiketehu yusallûne ale'l-nebiyy. Ya eyhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu taslima. İnallaha ve meleikatehu yusallun alannabiyyi Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey ehli iman siz de ona salat edin selam edin. Hem lisanınızla salat edin selam edin hem de onun davasını teyit edin. Buyuruyor kardeşlerim sabah rüzgarıyla alakalı Efendim, Efendimiz'in Buhara hadisi var. Nusirtu bis sabah diye ben sabah rüzgarıyla teyit edildim. İnşallah onları hadis-i şerifler gelecek oralarda hadis derslerimizde şerh ederiz. İmam Busi rahmetullahi aleyh 160 beytten oluşan bu kasidesini anlatmıştım kardeşlerim felç oluyordu yatağa düşmüştü Resulullah aleyhisselam rüyasına teşrif ediyor mübarek eliyle bedenini meshediyor, ayağa kalkıyor. Efendimiz aleyhisselam huzurunda 160 beyti okuyor. Sabah kalkıyor, camiye gidiyor. Diyorlar ki ona o şiiri okur musun? Hangi şiir diyor? Hani akşam Allah Resulü aleyhisselam rüyanı teşrif etti. Siz de o aşkla okuduğunuz emin tedekkürü ciranin diye başlayan kasideyi bürdeyi okur musun diyor. İşte o kaside, bu kaside, İmam Buzi'r-Rahmetullahi aleyh bu kasidenin bereketiyle tabii ki şafi olan Rabbimizdir ama Resulullah hürmeti hürmetine vesilesiyle o hastalıktan kurtuluyor kardeşlerim. Efendimizle alakalı çoğu kasideler yazıyor. Yani bütün eserleri neredeyse kaside, hepsinde Resulullah Aleyhisselam'ı övüyor. Onun büyüklüğünü anlatıyor. Ama onların içinde Kaside-i Bürde'nin ayrı bir yeri var. 1296 yılında İskenderiye'de, Mısır'da vefat ediyor. Çok acılar, çileler çekiyor. Ama hep bu Kaside-i Bürde'nin bereketini görüyor. Hastalar var, küçük bir çocuktan bahsettiler birkaç aylık. O var, çok iyi bildiğim böyle mustaki mümin kardeşlerim var. Korona'dan şimdi onlar hastanedeler. Kaste-i bürdeyi bitirdik. İnşallah sizler de evlerde okuyun. Evlerde okununca o evlere bereket gelir. Bütün bununla alakalı derslerimiz YouTube kanalımızda var. Onu dinleyin Allah'ın inayetiyle. Baştan sona kadar onu şerh etmeye çalıştık. İnşallah bu bir Türkçe bir kitaba da döner. Kardeşlerimiz onu kağıda aktarırlar. Bir kitap da olur, elinizde olur. kasideyi i bürde şerhi. Okuyunca evinize de böyle e, feyiz gelir, bereket gelir. Tabii şafi olan Rabbim'dir. Hastalarımıza da inşallah şifalar, ihsan buyursun milletimize, alem İslamı islamı bu salgın hastalıklardan Rabbim muhafaza eylesin. Derdimiz hakikattir. Yoksa bu memleketin selameti... Milletimizin selametidir. Resulullah Aleyhisselam'dan uzaklaşmanın bedelini ödüyoruz. Başımızı bir o taşa, bir bu taşa vuruyoruz. E dönelim İmam Busirler gibi Resulullah Aleyhisselam'a ittiba, iktida edelim. Efendimiz Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali radıyallahu anh'a arasındaki sorun nasıl çözdüyse evlerdeki sorunları çözelim. Yıkılmadan yuvalar, dağılmadan gidelim Resulullah Aleyhisselam'a, dönelim Kur'an'a. Ya Rabbi bizim sözleşmemiz seninle diyelim kardeşlerim. Allah Teala memleketimizi, alemi İslam'ı her türlü şerden muhafaza buyursun. Müslümanlara izzet ve şuur ihsan eylesin. Allah Teala'ya emanet olun. Estağfurullah ve tövbe Velhamdülillahi Rabbil Alemin derken İmam Busiri Hazretlerinin ruhuna, ulemanın, evliyanın, meşah İslam'ın ruhuna ve bütün bu hakikatlerin merkezinde fahri kainat Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muazzaz, mutaha ruhu şeriflerine El Fatih.